Hırka, İsadet Dairesi ve Kutsal Emanetler Has Oda, Fatih Sultan Mehmet döneminde Padişah'ın Enderun avlusundaki özel dairesi olarak yapılmış ve 16. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı sultanları tarafından ikamet amacıyla kullanılmıştır. Cülus töreninde tahta çıkacak olan Padişah'ın önce buraya girdiği, dua ettiği ve Has Odalıların biatlarını kabul ettikten sonra tören için dışarı çıktığı da bilinmektedir. İki katlı ve dörtlü mekan düzeninde olan has duvarları 16. yüzyılın ikinci yarısına ait İznik üretimi kaliteli çini panolarla kaplanmıştır. Has odadaki saltanat tahtının konulduğu gümüş şebeke ise Sultan ve Murat 16-23-16-40 döneminde yapılmıştır. Has Orada bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi Yavuz Sultan Selim'in halife olduğu 16. yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı padişahlarına çeşitli tarihlerde gönderilen dini eserlerden oluşmaktadır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethi 1517 ile hilafet Abbasilerden Osmanlı padişahlarına geçmiştir ve bu olayın ardından son Abbasi halifesi ııı Mütevekkil Hezr Peygamberin hırkası, hırka-i sadet, da bunlara dahil olmak üzere halifelik alameti sayılan kutsal emanetleri Yavuz Sultan Selim'e devretmiştir. Kutsal emanetlerin İstanbul'a gönderilmesi, daha sonra da devam etmiştir. Özellikle vehhabilerin kutsal mekan ve eşyalara saldırılarının arttığı dönemlerde kutsal emanetler, daha iyi korunabilmeleri amacıyla peyder peymukaddes emanetler dairesine gönderilmiştir. Bunun yanı sıra, Birinci Dünya Savaşı sırasında da, Medine'deki kutsal emanetler yine aynı amaçla Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir. 16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar toplanan mukaddes emanetlerin en önemlileri arasında Heze, Muhammed'in hırkası, sakalı, Uhud savaşında kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, oku ve kılıcı yer almaktadır. Ayrıca Heze. Muhammed'in bastığı sert zemin üzerinde mucizevi bir şekilde ayak izini bıraktığı rivayet edilir ve Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen 6 adet ayak izi, bu konuda belge olarak gösterilen izlerdendir. Diğer peygamberleri ve ashabına ait emanetlerin arasında ise Heze, İbrahim'in tenceresi Heze, Davud'un kılıcı Heze, Yusuf'un cübbesi Ashab'a ait kılıçlar ile Heze. Fatma'ya ait gömlek, hırka, seccade ve sandığın yanı sıra heyze. Musa'nın asası bulunmaktadır. Heyze. Musa'ya atfedilen mucizelerden kimileri bu asayla ilgilidir. Firavun'a yönelttiği asasının yılana dönüştüğü, asasıyla bir kayaya vurduğunda kayadan su çıktığı ve asasını Kızıldeniz'e dokundurduğunda denizin ikiye ayrıldığı rivayet edilir. İslam halifeleri olarak Kabe'nin bakım ve onarımını üstlenen Osmanlı padişahları, Kabe'nin içindeki altın şamdanlar, bulhurdanlıklar, güladbanlar, lambalar, asker ve Kur'an-ı Kerim kopyalarının salanması ve yenilenmesinden sorumluydular. Zaman içinde yenileriyle değiştirilen bu değerli nesneler saraya geri getirilirdi. Mukaddes emanetler koleksiyonunda bu nesnelerin örnekleri de yer almaktadır. Ayrıca Osmanlı padişahlarının Kabe'ye yaptırmış oldukları anahtar, oluk, kapı ve Hacerü'le Esvet, Kabe'nin duvarında bulunan meşhur kara taş, mahfazası, hırka-i ve Sakalı şerif mahfazaları da koleksiyonun bir diğer bölümünü oluşturmaktadır. Koleksiyonda ayrıca Mescid-i Nebevi'nin ve Kudüs'teki Taş birer maketi, beyaz opalden yapılmış ve kırmızı mühürle mühürlenmiş Zemzem suyu şişeleri, Kerbela'dan getirilmiş toprak, Kur'an-ı Kerim'den surelerin yazılı olduğu plakalar, Kur'an-ı Kerim rahleleri Gümüş keseler, seccadeler, has odada kullanılan buhurdanlar ve gümüş saplı süpürge de yer almaktadır. Osmanlı padişahları her yıl Ramazan ayının 13. ve 14. günlerinde has odanın içinde bulunan eşyaların ve Çinilerin gül suyuyla ıslatılmış doğal süngerlerle yapılan temizliğine bizzat iştirak ederler, seferde veya çok hasta olmaları durumunda ise yerlerine bir vekil tayin ederlerdi. Bu temizliğin ardından Ramazan ayının 15. günü Padişah ve Devlet Erkanı Hırka-i özel bir merasimle ziyaret ederdi. Yavuz Sultan Selim'in Hırka-i Sadet'i odaya getirmesiyle birlikte başlayan Kırka-sodalı ağanın Hırka-i başında 24 saat Kur'an-ı Kerim okuması geleneği Osmanlı döneminde olduğu gibi, Cumhuriyet'le birlikte saray müze olduktan sonra da devam ettirilmiştir. Silahlar hazinesinin ilk kısmında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen hafızlar Kur'an-ı Kerim okumayı sürdürmektedirler.